Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan efemi sunar. Ben Fatih Kağan Değirmenci. Çözüm Dergisi ile sınava hazırlandım. İlk girişimde sayısal 2'de 374 puan aldım. Ben Merve Çakır. Ben Yunus Özdemir. Ben, ben Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Uhu, komşu komşu. Komşu. Aldım seni.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 Öne geç Çözüm Dergisi Dershaneleri. Dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim 500 bin istemez ki yarışmasına hoş geldiniz. Ben dünyanın en çok kazandıran sunucusu eskiden Kenan Pışık'tım, şimdi Haluk Engin Hanım. Yani yarışmanın sunucusu habire değiştiği için artık sunucu kimse... Ben de uyum yani bir bakıma bu kalemun gibiyim de diyebilirsiniz. <gülüyor> e şimdi yarışmacı olacak adayı belirlemek için ilk sıralama sorumu soruyorum ve işte sorunuz geliyor. Aşağıdakileri küçükten büyüğe sıralayınız. A küçük çekmece, B büyük çekmece, C küçük emrah, D Büyük İskender, işte süreniz başladı. Hop, şişt, bir dakika cevap veriyorum, evet, alo Ömer, cevap veriyorum. Evet, beyefendi tabii öyle deni danalar gibi bağırmıyoruz. Ne yapıyoruz, önümüzdeki butona basıyoruz. Ya oğlum bırak böyle butonu butonu işleri, deminden beri musun? Biton biton biton, vallahi Ömer Pekin sinirlendirme, biton dayak yiyeceksin şimdi. Evet, de, e, biton, evet e, Ömer Pekin diye birini de tabii tanımıyoruz, sanıyorum. 3 numaralı yarışmacımız ilk önce butona bastı. Değil mi? Butona bastın değil mi? Ha ha ha bastım, evet. bastım ha. Ee... Manyak mıdır nedir ya. Butona bu. Ve ve butona basan yarışmacımızın cevabını kendisinden alıyoruz. Bakalım doğru sıralamayı yapmış mı? Efendim sıralama aynen şöyle e, arz ediyorum kendisine. a e, e, e, ha küçük Emrah Beyc bele Beyik bey, bey İskender 1.5 ee, İskender <gülüyor> Bide o serçenin küçüğü vardı Ha minik e, e, e, Evet doğru sıralamayı ilk önce 3 numaralı yarışmacımız yaptı ve kendisini <gülüyor> alkışlarla buraya alıyoruz <gülüyor> Bravo, bravo. <gülüyor> Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, Sağ dünyanın olun. en çok kazandıran Sağ yarışmasına olun. hoş geldiniz. Ee, ben e, susar mısınız? <gülüyor> ben dünyanın en çok kazandıran sunucusu. Efendim benden memnun oldum. Ben de dünyanın en az kazanan devlet memuruyum. <gülüyor> e, peki hala sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Metin. Metin. He. Hüsamettin. <gülüyor> <gülüyor> e, pekala Hüsamettin Bey, yarışmaya başlamak için 5000 bin YTL başvuru ücret alıyoruz. 5000 <gülüyor> bin YTL mi? Evet. Ya verelim vermesine de televizyondaki yarışmada böyle bir şey istemiyorsunuz. E, olur mu canım, tabii ki alıyoruz ama millete ne yapmıyoruz, göstermiyoruz. Yoksa bu zamanda kim kime bedavadan 500 bin verir değil mi? <gülüyor> Hüsamettin Bey. Vallahi oğlum bu İstanbul sizi bozmuş, Ankara'dayken böyle para falan eee, eee. E, e. İstanbul'da tabii ki her şey para, hayat pahalı. Mesela 5 litrelik ayçiçek yağı, Ankara'da taş çatlasın 13 lira, burada 15 lira Hüsamettin Bey. Sonra ben 400 lira kira veriyordum, şimdi burada 900 lira veriyoruz. Bak mesela. Teknikçiler adamlar altı kişi Gevdutlular da ancak içine gidiyorlar Yani bizi de düşünün biraz değil mi Hüsamettin Bey? Valla durumunuza acımadım değil madem öyle buyurun beş bin yeterli. Allah bereket versin diyoruz siftah sizden bereket Allah'tan Pekala Hüsamettin Bey yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz Ay, Yok bilmiyorum Demek bilmiyorsunuz? Ee, evet bilmiyorum ee, peki daha önce yarışmamızı hiç izlediniz mi? Aa, evet canım izledim inanın bugüne kadar hiç birisini kaçırmadım. Yani sizim o büyük bir hayranınızın bile sayın dünyanın en çok kazandıran sonuçsisi bile seyretmeden duramıyor. Peki, e, peki, peki kendinizi hiç denediniz mi? Soruların kaçta kaçını cevaplayabiliyordunuz? Valla hemen hemen ben denediğimde bile bütün soruları cevaplandıramıyorum. Yani sorular zor diyorsunuz. Yok çok kolay. Ee, o zaman neden cevaplayamıyordunuz Hüsamettin Bey? Valla sanıyorum kolay sorulara cevap veremiyorum. Aslında kolaycılığa pek kaçamıyorum desem daha bir surrealist olurum kanısındayım. Çünkü maalesef biz ülke olarak kolaycılığa çok alıştık. Sayın dünyanın en çok özelliği. <gülüyor> <bir soruları. gülüyor> Pekala Hüsamettin Bey tam tamına 500 Kuruş değerindeki ilk sorunuz geliyor. Ey para vallahi gelsin bakalım. Yani gelsin diyorsunuz. He gelsin diyorum bir sakıncası mı var? Son kararınız mı? Evet, son kararim. Peki ilk kararınız neydi? Soru gelsin diye. Ve işte sorunuz geliyor. Ula hakikaten geliyor ula bismillah. Aşağıdakilerden Hangisi yeni sivil anayasa sonucu geleceği söylenen bir baskı türüdür? Dinliyorum. A. Patates baskısı B. Mahalle baskısı C. Offset baskı D. Kaynana baskısı Ve süreniz başladı. Ee, şimdi böyle sanki böyle bir yani patates baskısı doğru seçenekmiş gibi görünse de aslında yani süreyle verimli kullanmak istiyorum sayın en çok kazandıran sunucu yani bu kayınana baskısı da yani az yok değil ama benim kaynana epey baskılı o yüzden sanki bile kayınana baskısı kimi ama mahalle baskısı da de ne demek onu şey yapamadım <gülüyor> oğlum bu ne ya Korkacak bir şey yok. Nasıl korkacak bir şey yok? Adamın İslamettin ciğerini <gülüyor> töküyorsunuz Bey, ya. Samettin Bey, e, bu kornamız, e, kornamız çaldı. Bu da yarışmamızın şimdilik bittiği anlamına geliyor. Gelecek bölümde devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ya oğlum böyle bitmeseydi şimdi iki gün buradan mı bekleyeceğiz? <gülüyor> Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sundu.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 müş olayı. Türkiye <gülüyor> Radyo'nun tek arkası öbürün Perşembe Perşembe her ya Yazan Pekin Pekin. Fırat teknik yapım. Pekin. Dinleyiciler Perşane en eski yeni bölümlerini Perşane in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perşane ulaşmak için <gülüyor> Ko ko ko, bitch on FM. Ko ko ko ko, FM. Com.